Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, ahde vefa. Peygamber Efendimiz gayet merhametliydi. Herkesi memnun etmek her zaman adetiydi. Bir gün bir köylü gelip istedi bazı şeyler. İstediği şeyleri verdi ona o server. Sonra sual etti ki, o Resul-i Mücteba, memnun edebildin mi şimdi seni acaba? Köylü hayır deyince, oradaki sahabiler, onun bu cevabına tacub eylediler. Hatta öfkelendiler bu sebepten köylüye. Nasıl Resulullah'a sen hayır dersin diye. Lakin, Peygamberimiz onu mazur görerek, Kendisine tatlı dil, güler yüz göstererek, bir şeyler daha verip istediğinden onun, buyurdular ki, nasıl, oldun mu şimdi memnun? O çok memnun olmuştu, dedi ki, Allah sana versin karşılığını, boğdun beni ihsana. Sonra Resulullah'a çok dualar yaparak, Ayrıldı çok sevinçli ve çok memnun olarak. O zaman Resulullah buyurdu. Ey ashabım! Biraz önce sizlere ben mani olmasaydım, azarlayacaktınız o köylüyü muhakkak. Ve helak olacaktı bizden uzaklaşarak. Yine o, eshabına çok merhamet ederdi. Her şeyin kolu onlara emrederdi. Kendi gece namazı kıldığı halde yine bunu emretmemişti hiç kendi ümmetine. Eshabından birisi mescitten çıkmıyordu. Durup dinlenmeksizin hep namaz kılıyordu. Onu böyle görünce tutarak omuzundan ayağa kaldırdı ve menetti onu bundan. Yine bir sahabi de her gün oruç tutardı. Peygamber Efendimiz bunu da haber aldı. Kendisini çağırıp buyurdu. Öyle yapma. Her gün tutacağına bir gün tut, bir gün tutma. Yine Peygamberimiz mesela bir namazı kılarken işitseydi bir çocuk ağlaması, ona merhametinden bitirip onu çabuk buyururdu. Susturun ağlamasın o çocuk. Yine Resulullah'ın ahde vefa babında, titizliği meşhurdur insanlar arasında. Sahabeden birisi anlatır ki şöylece, ben Resulullah ile, Peygamberlikten önce, alışveriş yapmış ve alacaklı kalmıştım. Ödeme hususunda onunla anlaşmıştım. Yani buluşacaktık falan gün falan yerde. Ölüyecekti bana borcunu bir seferde. Lakin ben o saatte başka bir işe daldım. Unutup üç gün sonra bu şeyi hatırladım. Üç gün sonra o yere koşarak gittiğimde baktım beni bekliyor konuştuğumuz yerde.